1026 numaralı konu, Hz. Peygamberin çok günah işlemiş bir ihtiyarla Ebu Ferve'ye Müslüman oldukları için Allah'ın, bütün günahlarını bağışlayıp kötülüklerini iyiliklere döndüreceğini söylemesi, bir gün, yaşlılıktan kaşları iyice gözlerinin üzerine sarkmış olan bir ihtiyar Hazreti Peygamber'e gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bir insan vardır ki bütün ömrü boyunca kendi nefsine zulmetmiş, yalan söylemiş, velhasıl ne kadar günah varsa işlemiştir.'' Öyle ki onun günahı yeryüzündeki insanlar arasında taksim edilse bütün insanları helak etmeye yetecek derecededir. Böyle bir kimse tevbe edebilir mi? dedi. Hz. Peygamber ona, sen Müslüman oldun mu? diye sordular. Bunun üzerine ihtiyar, evet, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, kendisinin ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve Rasulüdür, dedi. O zaman Hazreti Peygamber, o halde Allah Teala senin bütün günahlarını bağışlamış ve onları hasenata, iyiliklere, tebdil eylemiştir. Sen bu şehadet üzerinde durdukça bu durum böyle devam edecektir, buyurdular. İhtiyar bu kez, ey Allah'ın Resulü, demek Allah Teala benim bütün günahlarımı bağışladı öyle mi, diye sordu. Onun, evet, demeleri üzerine de tekbir getirerek huzurundan çıktı. Ebu Fer ve Hazreti Peygamber'e gelerek, nefsinin hiçbir isteğini geri çevirmemiş ve işlemediği günah kalmamış bir kişi tevbe edebilir mi, diye sordu. Hazreti Peygamber, sen Müslüman oldun mu, buyurdular. Onun, evet oldum, demesi üzerine de, o halde bundan böyle günahları terk edip sadece hayır işle, bu şekilde Allah Teala senin geçmiş günahlarının tamamını hayırlara dönüştürecektir, dediler. Ebu Fer ve hayretle, Allah benim bütün günahlarımı ve yalanlarımı af mı edecek, diye sordu. Hz, peygamberin, evet, buyurması üzerine de tekbir getirerek çıktı, gözden kayboluncaya dek de tekbir getirmeyi sürdürdü.